Şöyle buyuruyor Rabbimiz bu ayette, يَسْأَلُونَكَ عَنْ سَاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَةِ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي Sana kıyameti ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki, onun ilmi ancak Rabbimin katındadır.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 Yine Allah Azze ve Celle Ahzab suresi 63. ayette Yes'elukennasu anis saati kul inma ilmüha 'indallahi ve ma yudrikal 'alla's sa'ate tekunu qariba İnsanlar sana kıyametin zamanını soruyorlar de ki onun bilgisi Allah katındadır. Ne bilirsin belki de zamanı yakındır. Yine Nazihat Susi kırk dördüncü ayette Yes eluneati Eeyheimeentezikzikrahhe ile Rabbi Keültehehe. Sana kıyameti ne zaman gelip çatacağını soruyorlar sen onu nereden bir bildireceksin. Onun vakti hakkında ki bilgi yalnız rabbine aittir.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 Kıyametin büyük alametlerinde olmasına rağmen kıyamete yakın inecek olan İsa aleyhisselamın da kıyametin ne zaman kopacağını bilmemesidir. İmam-ı Ahmed, İbn Mace ve Hakimin Abdullah İbn Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet ettiğine göre Resulullah ve vesselam şöyle buyurmuştur: "Lakitul leylete أصريا بإبراهيم وموسى وعيسى فتذكروا أمر الساعة فردوا أمرهم إلى إبراهيم فقال لا علم لي بها فرد الأمر إلى موسى فقال لا علم لي بها فرد الأمر إلى عيسى فقال أما وجبتها فلا يعلمها أحد إلا الله وفيما عهد إلي ربي أن الدجال خارج قال ومعي قديبان ومعي قديبان فإذا فإذا رأني ذاب كما يذوب الرصاص قال فيهلكه الله أزج Zikretiğin gibi İmam Ahmed İbn Mace'be Hakim'in Abdullah bin Mes'ud'dan rivayet ettiği bu hadiste Allah Resulü aleyhisselam şöyle buyuruyor. Miraç gecesi İbrahim aleyhisselam, Musa aleyhisselam ve İsa aleyhisselam ile karşılaştım. Allah Resulü sallallahu aleyhi Miraç gecesinde ne yaşadığını anlatıyor diyor ki yine ben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 Halbuki onun ilmi ancak Allah katından katındadır ve oksimu billah Allah'a yemin ederim ki ma ala'l ard min nefsin manfusah tati aleyha 100 sene Allah'a yemin ederim ki bugün yeryüzünde nefes alan hiçbir canlının üzerine 100 sene gelmeyecektir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 Enes radıyallahu anh ile Sehl bin Sad radıyallahu hadisine göre Ali Seyyidu'l-selam şöyle buyuruyor: Kıyamet günü ile ben şu iki parmak gibi yakın gönderildim. Yani Allah Resulü Seyyidu'l-selam orta parmağıyla işaret parmağını yan yana getirerek çatal şeklinde şöyle tutarak diyor ki: Ben kıyamete bu kadar yakın gönderildim. Yani bunu de, bu, bu, bu e, hadise hatırlatma yapan İbn Kesir Rahimullah'tır aleyhissalatü vesselam'ı bu kadar övdükten sonra ve diyor ki kıyamete de bu kadar yakın geldikten sonra Resulullah aleyhissalatü vesselam dahi kıyametin Allah azze ve celle kıyametin vakti kendisine sorulduğu zaman onun bilgisini Allah'a havale etmesini emretmiştir ve de ki onun bilgisini ancak Allah bilir. Fakat insanların çoğu bilmezler.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 yalancıdır. İbn Kāyym el Cevzi rahimullah, İbn Kāyym el cevzi rahimullah şöyle diyor: Günümüzde ilim sahibi olduğunu iddia eden bazıları, Rasulullah aleyhisselam'in kıyametin ne zaman olacağını bildiği yalanını yayıyorlar. Ona Cebrail aleyhisselam hadisinde.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 Allah Resulü ve Vesselam yemin ediyor. Diyor ki, وَالَّذِ نَفْسِ بِيَد۪يهِ Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki, مَا جَاءَنِ ف۪ي سُورَةٍ اِلَّا Ben Cebrail'i bana hangi surette gelmişse tanıdım. غَيْرَ هَذِهِ سُورَةً Ancak şu sureti müstesna, yani bu en sonki geldiği, bu Cibril hadisinde vuku bulan, o halinde Aleyhisselatü Vesselam Cebrail'i tanımamıştır. Yani buradan niçin bunu söylüyoruz? İmdi Kayyum Rahimullah bunu söylerken cevap vermek istiyor. Aleyhisselatü Vesselam işte gelenin Cebrail olduğunu biliyordu, kıyamet saatini biliyordu diyenlere cevap veriyor. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam onun Cebrail olduğunu bile bilmiyordu. İşte bununla ilgili delil olan hadisler var elimizde.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 Bakabilirsiniz. Ve yine Suyuti'nin El-Havi'de geçen Resulullah aleyhissalatü vesselam kabrinde bin sene kalmayacaktır. Yani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 Rahimullah, bunu Beyhaki'nin delalinden rivayet ettiğini, Süheyl-i, e, Süheyli Rahimullah'ın ise hadisin isnadı için zayıf dediğini, fakat İbni Abbas mevkuf yolla dayandırılarak, başka yollardan sahih olarak rivayet edildiğini ve bu yüzden taberi Rahimullah'ın onu sahilemiş ve değişik yollarla desteklemiş olduğunu söylemektedir. Sonra Suyuti,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 Ne Deccal çıktı ne de İsa aleyhisselam indi. Muhakkak ki Suyuti Deccal'ın yüzüncü senenin başında çıkacağını, İsa aleyhisselamın ineceğini ve onu öldüreceğini, sonra yeryüzünde kırk sene kalacağını, insanların güneş batıdan doğduktan sonra yüz yirmi sene yeryüzünde kalacağını, Sura iki üfürülüş arasında kırk sene olduğunu biliyordu. Böylece toplam iki yüz sene olması gerekir. Bunu Suyuti kendi kitabında El, el Havalil Fetavada da söylüyor. Suyuti'nin sözüne göre eğer Deccal bugün çıksa üzerinden 200 sene geçmesi gerekiyordu. O zaman kıyametin kopması da Hicri 1600 senesinden sonra olurdu diyor İbn Kayyim Rahimullah. Böylece dünyanın ömrü hakkında gelen hadislerin hepsinin Ses var mı şu an arkadaşlar?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 ayette ve ilmu 'inde rabbi yada 'ilmuha 'indallah onun ilmi Allah katındadır dediğini Aişe validem'in böyle söylemekle emrolul emrolunduğunu görmekteyiz. Bütün bunlardan sonra yani ne Cebrail Aleyhisselam ne enbiyalardan hiçbirisi ne sahabeden hiçbirisi kıyametin saatini bilmiyordu. Peki bunun vaktinin yaklaşmasıyla ilgili inşallah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 Ve yine Ahzab suresi 63. ayet de buna delildir. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. Ve ma yedurike le'alle's sa'ate Ne bilirsin? Belki de onun zamanı yakındır buyurmaktadır. Yine Me'aric suresi 6 ve 7. ayetlerde innehum yeraunuhu ba'idan ve nurauhu Doğrusu onlar o azabı uzak görüyorlar. Biz ise onu yakın görmekteyiz. Ve yine Kamer Suresi 1. ayette İhtarebetes sa'atu ven şakkal kamar Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı buyurulmaktadır. Bunun gibi birçok ayet bu dünya hayatının sonunun yaklaştığını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 Nuh 808'de kayıtlıdır. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İnnemâ ecelukum fi eceli men men hale minel umam ma beyne salatil asri ilâ mağribil şems Yani Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki muhakkak ki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 ve akşam olduğunda işi bırakırlar ve ücreti onlar alırlar. Allah Azze ve Celle bu kıyasla bu ümmetin haline haber veriyor ve diyor ki işte o sabahtan öğlene kadar çalışanlar e, Yahudilerdir. Onlar çalıştılar ancak kendi e, vakitlerini yani günlerini doldurmadan istikametten saptılar ve ne oldu ücreti hak etmediler.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 daha az olduğu halde inşallah mükafatımız daha fazladır, daha güzeldir. Biiznillah. Yine İbn Amar radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Biz Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın yanında oturuyorduk. Güneş de ikindiden sonra Kuaykı'an dağının üzerinde bulunuyordu.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 Böyle söylüyor ve Ahmet Şakir Şerhu Müsnedi Ahmet İbn Hanbel'de bunu bu şekilde ifade ediyor. İşte İbni var devamla diyor ki Biz As-ı ve Vesselam'ın yanında oturuyorduk. Güneş de ikindiden sonra Kuayki'an'ın dağının üzerinde bulunuyordur. As-ı ve Vesselam şöyle buyurdu. Me a'marukum fi a'mari men mede illa keme min minen nehari fime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 şu sözünden daha açık bir rivayet yoktur. Kıyametin yaklaştığıyla ilgili Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın şu sözünden daha açık bir rivayet yoktur. Nedir o söz? Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Buistu ana ve's sa'atu cemian cemian in in kadet la tesbiquni. Yani ben ve kıyamet birlikte gönderildik buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Neredeyse o beni geçecekti. Dikkat ediyor musunuz arkadaşlar? Ben ve kıyamet birlikte gönderildik. Neredeyse o beni geçecekti buyuruyor aleyhissalatü vesselam. Yani az kalsın kıyamet beni geçecekti buyuruyor bu hadis. Ahmet İbni Hanbel'in müsnedinde kayıtlı ve yine taberi tarih umen vel muluk İbni Hacer'in Ahmet ve Taberi e, rivayet etmiştir. E, senedi Hasen'dir demiştir. Ve İbni Hacer'in Barisinin 11. cildine bakılabilir. İşte bu hadis kıyametin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'in gönderilmesine aşırı yakınlığını gösterir. Öyle ki aşırı yakınlıktan dolayı kıyametin kendisinden önce gelmesinden aleyhissalatü vesselam korkmuştur. Yani gerçekten eğer Resulullah aleyhissalatü vesselamın gelmesi ile ikindi vakti başlamışsa yani ne demek istiyorum aleyhissalatü vesselamın gelmesi de kıyamet alametlerinden biridir.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 ee, anlaşılmadı belki ha, devam edelim mi abi peki Rifat kardeş siz devam edin derseniz inşallah kırmayacağız <gülüyor> biz kardeşleri ee, ben inşallah yorulmadım zannedersem dersler ilki 45 dakika sürdü zannedersen bu da 45 dakika kadar sürdü inşallah e, biz e, bir o mola daha verelim 5-10 bir, e, bir, dakika mola daha verip Diğer dersi de 45 dakika sürecek şekilde devam ederiz. Ondan sonra dururuz. Eğer akabinden yani 45 dakika sonra artık bitireceğiz inşallah. Yani bir bir 10 dakika müsaade ben istiyorum sizden. Allah razı olsun. Ve hadihi. Allahu alem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala âli Muhammed. Bismillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Ve ve ala rasulina Muhammedin ve ala âli Muhammed.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 İştirat, eştirat ise insanların birbirlerine koştukları şartlardır. Şartu ise şart koşulan bir şeyin alametidir. İbnül Kesir'de en nihai garibul hadis ve eser Ebu Fadl İbn Manzur, Risanul Arab'ta bu şekilde ifade edilmiştir. Yani bir şeyin alameti manasına eşş, eşşarat veya çoğulu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 Yani şu an 1432'deysek belki de 1500'lerde veya 1550'lerde bu nesil olmayacaktır. Ancak bizim çocuklarımız olacaktır. Bunu Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadis teyit etmektedir. Yani ortak kıyameti Ümmü'ne Ayşe radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadis haber vermektedir. Bedeviler bedeviler Resulullah Aleyhissalatu vesselam'ın yanına geldiklerinde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 ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموت وأنه على كل شيء قدير. يعني الله قمتكند سدر. وأنه يحيي الموت وأقر وأنه على كل شيء قدير. وأن الساعة لا ve la ve fi'l-qubur ve yine bu ayette hac suresinde devamla diyor ki kendisinde şüphe olmayan saat geldiğinde yani kıyamet saati la Allah azze ve celle diyor kabirdekileri diriltecektir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 İnsanlar sana saat hakkında soruyorlar Ahzab 63 yani büyük kıyamet. İktibabeti saa, -sa saat yaklaştı. Kamer 1. ayet. Allah Azza Ve Celle Kuranda büyük ve küçük kıyametin ikisinden de bahsetmektedir. Yani Kur'an-ı Kerim'de hem küçük hem büyük kıyamet bahsedilmektedir. Bazen bir surede ikisini birlikte bulabiliriz. Tıpkı Vakıa suresinde olduğu gibi. Bu surenin başındaki ismini de almıştır. Şöyle buyruluyor. İza vakati'l vakıa leys li vakatiha kâzibetun hâfidetun râfi'a. İza rucce'til ardu racjan ve bussetil cibâlu bassan fe kânet habâ'en munbassa.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 فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُ مَا وَأَن تُمْحِينَ إِذِ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَا كِلَّا تُبْصِرُونَ يعني فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُ مَا يعني هل جن بوذا دايندو زمان؟ يعني جن artık چكمك için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 Bakar durur, Allah azza ve Celle onu da وَاَنْتُمْ ح۪ينَ اِذٍ tenzurun Siz de bakıp dururken diyerek haber vermektedir. وَنَحْنُ ve akrabu اِلَيْهِ minkum Biz o sırada sizden daha yakınız o ölecek kişiye sizden daha yakınız diye haber veriyor. Yani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 Görmediğimiz Allah'ın haber verdiği gaybi şeylere de iman etmektir. yine kıyamet suresinde de bu iki kıyametten bahsedilmektedir. Mesela kıyamet suresinin birinci ayetinde le ksiubiyaum yıl kıyame Kıyamet gününe yemin ederim Hayır kıyamet gününe yemin ederim buyuruyor İşte bu büyük kıyamettir. Sonra da ölümden bahsediyor.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 Yine Allah Resulü Sallallahu şöyle buyurmaktadır. Buistu ana ve's sa'atukehteyn. "Dedi. Ve dem seb Ben kıyamet şu ikisi gibi yakın gönderildim." Bunu söylerken işaret parmağı ile orta parmağını birleştirdi. Bu da başka bir Enes'ten rivayet edilen bir hadistir. Radiyallahu anh. Kays bin Ebi Hazimi Ebi Jubeyr'e radıyallahu ta'ala merfu olarak rivayet ettiği bu, bu fi nesmisaa kıyamet alametlerinin başında gönderildim dolayısıyla Allah Resulü ve vesselam'in kıyamet alametlerinden saymak bizzat kendi lafzıyladır Aleyhissalatu vesselam'in kendi haber vermesiyledir eee Elbani Rahimullah son okuduğum hadisle ilgili sahih olduğunu söylemiştir Yine hakimin El-Kuna ve Fethülkabir'de bu hadisi rivayet etmiş ve senedini vermemiştir. Sahih Camiur Savir'de ise Silsizatü Hadisi Sahih'a, 2. cilde 468 ve numarası 808 olarak Elbani bani Rahimullah'ın Sahih Hadisler kitabında, Silsizatü Hadisi Sahih'a da kayıtlıdır. Kıyamet alametlerinin başında gönderildim diye haber veriyor aleyhissalatü vesselam,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 yani imtihanın katmi, e, nebilerin hatimi, bu ümmette ümmetlerin hatimi, yani en sonuncusu. O halde dünya imtihan için vardı. Ve bu imtihan, ins bu dünya insan için vardı. İnsanlar hatim olunca, insan bitince elbette dünyada kıyamet kopacaktır. Ve bu haktır. Ve enne sa'ate atiye la raybe fiyh kıyamet saati kendisinden şüphe yoktur ve gelecektir buyuruyor Allah azze ve celle. Bu halde okuduğumuz hadislerden Resulullah Aleyhissalatu vesselam'in eee Vesselam Aişe gönderilmesi kıyamet alametlerinden olduğu anlaşılmaktadır. Yine bunun gibi ikinci alametimiz ise Resulullah Aleyhissalatu vesselam'in vefatıdır. Resulullah Aleyhissalatu vesselam'in vefatı da Kıyamet alametlerindendir. Av İbni Malik'ten gelen hadiste Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmaktadır. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Av bin Malik rivayetidir. Diyor ki ne? Ehdut sitte sitta baina yaday baina yadi's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 Müslümanların başına gelen musibetlerin en büyüklerindendi. O ölünce dünya Müslümanların gözünde karardı. allah Ekber yani ben bazen düşünüyorum da o sahabe için çok ağır bir şeydi. Allah Resulü Vesselam her gün kendisinden haber aldığınız, dizinin dibinde oturduğunuz, arkasında namaz kıldığınız... Allah azza ve celle'nin kendisiyle ilgili ilgili la kat kana fi rasulillahi usvetun hasene dedi. Sizin için Resulullah'ta güzel örnekler vardır. Aissetü selam dedi. Ve yine ve ma yentaki hawa ehwadan konuşmaz in huwa illa vahyun yuha. Onun konuştuğu ancak bir vahidir dedi. Yine Ali İmran 31'de kul in kuntum tuhibbuna llaha fattabi'unu yuhbibkumullah yaghfir lekum zunubakum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 diyor ki Resulullah ve Vesselam Medine'ye geldiği ilk gün orada bulunan her şey aydınlanmış vefat ettiği gün ise her şey kararmıştı. Ancak Resulullah ve Vesselam'den elleri silkmemiş ve biz henüz onun dersindeyken yani ellerimiz hala onun toprağının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 bu hadiste bu haber vermekte diyor ki gerçekten Hz. Muhammed'in vefatından sonra o varken nasıl her şey aydınlıktı bizim kalplerimiz de aydınlıktı o yokken her şey karardı gözümüzde de karardı gerçekten kalplerimizde tanıyamaz olduk yani böyle bir üzüntüye böyle bir sıkıntıya düşmüştür ashab rədiyyallahu anhum İbn Hacer el Asqalani radıyallahu anhum şöyle diyor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 ve orada özel olarak ba bu il umm ayman kısmında geçmektedir. Diğer insanların ölmesi gibi Resulullah Aleyhissalatu vesselam da vefat etti. Allah azze ve celle yarattıklarından hiçbirisi için bu dünya hayatında ebedilik yazmamıştır. Bu dünya ebedi kalış yurdu değil, geçiş yurdudur. Tıpkı Allah azze ve celle'nin buyurduğu gibi وَمَا جَعَلْنَ لِبَشَرٍ مِّنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ اَفَا اِمْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتُ وَنَبْلُوكُمْ بِالْشَرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَاِلَيْنَا تُرْجَعُونَ Yani, biz senden önce hiçbir beşere ebedilik vermedik buyuruyor. Şimdi sen ölürsen, sanki onlar ebedi mi kalacaklar?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 Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle diyor, buyuruyor. Fe la tahdusanna hawadis min ba'di Tu'na bihen ve sudur Janihun ve sudur ondan sonra kargaşalar ortaya çıkacak. Onlarla gönüller ve sineler yorulacak. Safiye binti Abdulmuttalib ise şöyle diyor. Vallahi